Tabul haç haç menasiki 1791 İbn Abbas'tan: Aleyhisselatü Vesselam kim haç yapmak isterse acele etsin buyurdu 1792 Ebu Umame'den Aleyhisselatü Vesselam kimi haç yapmaktan ortaya çıkan galip gelen bir ihtiyaç veya zalim bir hükümdar yahut engelleyici bir hastalık menetmez etmez de haç yapmamış olarak ölürse ister Yahudi olarak ister Hristiyan olarak ölür 1793 Zeyd bin Erkam'dan Aleyhissalatü Vesselam Medine'ye hicretinden sonra bir kere haç yaptı. Şimdi. Ebu Umami'den Aleyhissalatü Vesselam kim haç yapmaktan ortaya çıkan, galip gelen bir ihtiyaç veya zalim bir hükümdar yahut engelleyici bir hastalık menetmezse etmezse o hac yapmamış olarak ölürse ister Yahud olarak, ister Hristiyan olarak ölür 1793 yine eee Zeyd bin Erkam'dan Ali sallallahu ve selam Medine hicretinden sonra bir kere hac yaptı. Bunu okudum. Neyse. 1794 Katade'den Enes'e Ali sallallahu ve selam kaç hac yaptı diye sordum. Bir kez hac ve 4 umre yaptı. Birinci umresi müşriklerin onu Kabe'den men ettikleri umre. İkincisi onunla anlaşma yapıp da geri döndüğü ertesi yıl. Üçüncü de Huneyn ganimetini taksim edince. Ciran'da yapmış olduğu ümre. Dördüncü ümresi ise haççıyla birlikte yapmış olduğu ümredir. 1795 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam üzerinize haç, farz kılındı buyurdu. Ya Resulallah, her yıl mı diye soruldu. Hayır. Bunu hangi her yıl farz olduğunu söyleseydim her yıl ha, farz olurdu ama haç ömürde bir kere farzdı. Daha fazlası ise nafiledir buyurdu. 1796 yine aynı. 1797 İbn Ömerden, Ali Selamet Vesselam Medineliler için Zunhuleifeyi, Şamlılar için Elcuhfeyi ve Necdeler için Karnı Mikattayin etti. Yemenler için ise Gelemleyi. 1798 aynı. 1799 yine aynı. 1800 hmm, kimden? Abdullah bin İbrahim bin Abdullah el-Huneyn'den, o da babasından, o da i̇bn Abbas'tan, ihramların başını yıkama konusunda şüpheye düştüler. Bunun için beni aleyhissalatü vesselam ihramlı olduğu halde başını yıkarken nasıl gördün diye sordular. Ebu Eyyub el-Ensari'yi gönderdiler. Ben de Ebu Eyyub'a bir koyunun iki çıkrık direği arasında üzerine bir bez örtülmüş olduğu halde yıkanıyorken vardım ve selam verdim. O hemen bezi kendisine doğru çekti. O zaman ben dedim ki beni sana yiyenin i̇bn Abbas gönderdi. Aleyhissalatü Vesselam başını yıkarken nasıl gördün diye sormak üzere gönderdi. Bunun üzerine o ellerini başın üzerine ileri geri çekerek yürüttü. 1801 Harice Bin zeyit Bin Sabit'ten Aleyhissalatü Vesselam yüksek sesle telbiye getirmek yani ihrama girmek için soyundu ve usul yaptı. 1802 Ebu Kureyre'den Allah'ın Resulü Aleyhissalatü Vesselam Günah karıştırılmamış, makbul bir hacin karşılığı ancak cennettir. İki umre ise aralarındaki günahları örter, affettirir. Allah'a hamdolsun. 1803 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam, kim Kabe'yi hacc çirkin söz söylemez, günah işlemez, başkalarını da korkutmazsa anasından doğduğu günkü gibi günahsız olarak geri döner. Allah'a hamdolsun. Amin Ya'lek. 1804 Ebu Bekir'den, Ali sallallahu aleyhi ve hangi hac ameli daha fazladdır diye sorulduğunda o da el aç ve es aç buyurdu. El aç telbiye getirmek, es aç ise kanaktmak manasına gelir. 1805 İbnu Ömer'den bir adam Ali sallallahu aleyhi ve sallam'a gelip ihrama girdiğimizde hangi elbiseni giyelim dedi. Ali sallallahu aleyhi ve ne gömlek ne iç donu ne sarık ne burnuz ne de mesk giyimi giymesin. Şu kadar var ki papuçları olmayan bir kimse olursa o mesk giysin ve onların boyunlarının üst tarafını keserek topuklardan aşağı yapsın. Elbiselerden kendisine ne ala şehre ne de zaferan boyası sürülmüş olan hiçbir şeyde giymesin. 1806 İbn Abbas'tan Ali sallallahu kim izar peştemal bulamazsa şalvar giysin. Kim de papuç bulamazsa mesk giysin. O zaman ben dedim ki o meslerin boynlarını topuk altında kalacak şekilde kesecek mi? Hayır dedim. 1807 İbn Ömer'den ve Vesselam ihramların giyeceği şeyler sorulduğunda o ne gömlek ne sarık, ne iç tonu, ne burnu ne de mest giymesin. Şu kadar var ki o pabuç bulamazsa mest giysin ve onları topuklardan aşağı kessin. 1808 Ayşe annemizden ben ve Vesselam ihrama girmesinden önce en güzel kokuyu sürerdim. 1809 Ayşe annemizden and olsun ki ben aleyhissalatü vesselama İhram'a girmesi esnasında bulduğum en güzel kokuyu sürerdim. 1810 yine aynı. 1811 Ayşe annemizden o şöyle dedi. Hz. Ebu Bekir'in hanımı Esma hacca giderken Eşşecerede Muhammed bin Bekir'i doğurmuştu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'e emretti de Esma'ya gusül yapmasını ve telbiye getirmesini yani ihram yapıp hacca başlamasını söylesin. 1812 Cabir'den Esma binti Umeys'in Zulh-Leyfe'de çocuk doğurmasıyla ilgili haberde bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'e emretti de Esma'ya gusül yapmasını, telbiye getirmesini emretsin. 1813 İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü Vesselam namazın ardından ihrama girmişti. 1814 Enes'ten Aleyhissalatü Vesselam namazın ardından ihrama girip telbiye getirdi. 1815 İbn Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam telbiye getirdiğinde Lebbeyk Allahümme Lebbeyk